Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Merve Bey, günaydın Şen. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Merhabalar. Bu hafta bütün... Türkiye ve bütün dünya ayaktaydı aslında gösterilerden geçirmiyor. Mısır'dakiler muazzam boyutta milyonlarca insan tahrir meydanında ve bir başka alanda daha toplanmış vaziyetteler. Aynı zamanda Brezilya'da Marakana Stad'ın etrafını kuşatmış durumda Dilma Rousseff'dan maçın sonucunu da daha bilmiyoruz öğreneceğiz birazdan. Türkiye'de de her, yani önce gezegen için sonradan eşcinsel yürüyüşü, LGBTİ yürüyüşü de vardı. Ayrıca da nice içinde direnişi vardı. Yani bütün dünyada büyük bir kalkışma hali gözüküyor doğrusu. Ayağa kalkma, direnme. İlginç yani. Direnme ayağa kalkma dönemi e, olarak herhalde de bunu e, ileride e, tarihsel olarak yerine oturtmak için baktığımız anonuz ettiğimizde e, muhtemelen e, kapitalizmin 2007 yılından itibaren e, yaşadığı amansız krizle de ilişkilendirmek e, doğru olsa gerek diye düşünüyorum. Ama e, Türkiye tabii e, gezi e, süreci ardından eklenen yüce e, olayları ile daha sıcak bir yazı hazırlanıyor. E, gerçekten <gülüyor> yani Öcalan ve Erdoğan üzerinden o, yürüyen bir barış e, süreci diye intedilenden bir süreç var. Bir e, başından biri sürüyor. Ancak e, açıkçası yani bu barış sürecine gelinmesi ee, ve, yaklaşık şu beş aydır yaşadığımız e, gelişmeleri e, analiz ettiğimizde e, başlangıçta e, yaşadığımız kuşkuluğa ve endişeleri e, doğru olduğu e, inancını taşıyorum. Yani bir kere gerçekten e, Barış ve Demokrasi Partisi olsun e, PKK olsun e, bu süreçten yani e, Öcalan'la Erdoğan arasında hani, e, e, Arkan filan aracılığı ile süren süreçte bir kısa bir süre önce işte Kürdistan'a statü meselesi gündemdeydi. Hem e, Özal'a özgürlük meselesi gündemdeydi. E, bugün Kürdistan'ın statü konusu muğlak bir durumda. Ondan Kürtler e, söz etmiyor. E, bu da bunu kullanmıyorlar. E, ve Erdoğan'ın silahlı unsurların varlığının e, ülke dışına çıkarılması e, ile sorun biter önervesiiyle e, biz beş aylık süreç yaşadık e, Halbuki otam e, yani bunları söylediğimde e, vakara'ayılan ülkenin kendi ülkemizi terk etettidi Hatta dediğim kadarıyla Hasan Cemal'le yaptığı şeyde biz piknik yapmak için daha çıkmadık e, dediler ama bir süre sonra Öcalan'ın bu önermesiyle başkan bize bunu önerdi çekilin dedi biz de başkanımıza inanıyoruz Güveniyoruz diye çekildiler. Dahası yani Erdoğan'a olan güvensizlik Türk sorunu meselesi ne bakışı son ıı, Silvan olaylarından sonra ıı, Bos bu dere meselesi ve sonunda çok ilginç bir şey oldu işte bu yani Öcalan Erdoğan ıı, anlaşması, içeriğini bilmiyoruz. Ondan sonraki süreci bilmiyoruz. Şeffaf bir süreç de değil bu süreç. Ve ee, BDP de aynı kervana katıldı ki BDP'nin söylemediği de anda değişti ve hemen AKP'ye e, hükümetle analizi birlikte yapalım. önermeleri de beraberinde geldi. Bir dönem e, münafkardan, ben analizi birlikte yapalım kadar bir e, süreci gel gelindi. E, dolayısıyla. Bir tek bu sürecin işleyişine baktığımızda işte bir takım BDP milletvekilleri Adalet Bakanlığı'na başvuruyor. Başbakan Adalet Bakanlığı'na birlikte şunların hocamla görüşmesine izin veriyorum diyor. Bunlar gidiyorlar bir adada görüşüyorlar. Bak, onun dediklerini dinliyorlar. Mektuplar oluyor. Bu mektuplar ulatlar tarafından bir takım yerlere gidiyor. Sonra tekrar oradan bunlara gidiyor. Yine adamlar seçiliyor. Böyle bir beş ay yaşıyoruz yani. Bir takım insanlar Düşmüşür ve de 100 yıllık susuyor. Onlar imca beliriyor. İmca'dan bir tarafı. Al bu arada yok bunu sevmedim, bunu beğenmedim diyor. Bu adam bu sebepten çıkarılıyor. Filan böyle böyle bir müzakere, böyle bir süreç gerçekten garabetsi süreç. Yani nedir? Biz sorun var hastalıkta bu ülkenin yaşadığı 100 yıllık bir süre. Son 35 yılı son derece kanlı. Ve denmiş ki yani barış sürecine adım atalım. Bunun içinde silahlı dekakır güçleri sınır dışına çıksın. ...ve Barış'ın ilk adımı olsun... ...elindeki esir askerleri bıraksın... ...bırakıldı... ...ve işte çekilme süreci diye bir süreç... ...ve bu sürede bir takım görüşmeler oluyor... ...şimdi normal şartlarda... ...talepler vardı... ...bu taleplerin karşılıklı olarak yerine getirilip getirilmediği görüşülür... ...bunun bir siyasal muhatabı olur... ...bu siyasal muhatabiyet... ...içerisinde olaylar... ...celan eder... ...bizim son dönemde yaşadığımız, gördüğümüz bu süreç... ...karikatür bir süreç adeta... Yani bir anda zaten e, piknik yapmaya mı daha çıktık derken başkanımız emretti e, onun dediklerini yerine getiriyoruz. İşte e, münafık Erdoğan'dan e, bir iki yapalım yapalıma kadar zaman bir anlayış içerisinde BDP'nin bilmişimi. Yani e, ben zaten başından beri kişilerin yani Kürt sorunun çözümü e, Öcalan ve Erdoğan arasında ne olduğunu tam olarak keşfedemediğimiz bilmediğimiz bir de bir barış yapılacaksa burada bir nokta koyayım, bir koyayım barış dışarı çıkarak olmaz içeri girilerek de olur yani silahlı güçlerin dışarı çıkması başka bir ülke topraklarına gitmesi ki mütekim geçenlerde e, Irak hükümeti bu konuda e, bildiğim kadarıyla bir nota verdi ya da e, bu konudan rahatsızlığına bile getirdi çıkması değil barış insanların içeri girmesi de mümkün olabilecek bir kreştir. Peki da, ben... yani bu ben de bir şey Buyurun. soracağım. Bu yani e, Kürt hareketinden kimi isimlerin de Gezi Parkı barış sürecini bozabilir yorumları yaptığına tanık olduk diyor. Mesela Yedvard Danzikian Dantik, Ağustos'taki son yazısında kardeşçesine adlı köşesinde. E, siz de dün e, konuşurken e, sırrı sakın da bu yönde. Başbakanın da sözlerini doğrular nitelikte bir de meçte sö söyleme olduğunu belirtmiştiniz. Bu konuyu birazcık üzerinde durabilir miyiz? Yani şey diyor Dan Zikian'da mesela. Geçen hafta boyunca diyor buna tanık olduk. AKP çevrelerini anlamak mümkün. Eylemlerin yapılış gerekçesine... Kimi sol liberal çevrelerin de destek vermesinin önünü belki de böyle ke kesmek istiyorlar. Siyasal Kürt hareketinden bazı isimlerin ki bunu tüm harekete teşmil etmek haksızlık olur. BDP ve sözcüleri pek de böyle düşünmüyor. Neden böyle düşündüğünü anlamak da mümkün ama biraz aşırı şüphecilik gibi geliyor demiş. Yani siz nasıl görmüyorsunuz bu? Ben, itibaren, ben de oraya bağlayacaktım bu konuyu. Yani e, bu barış süreci ve akil insanlar devreye sokulup ama yani akil insanlar ülke hakkında yayılıp e, raporları edilirken de e, Türkiye tarihinin en önemli isyanlarından bir tanesi yaşam 20-21 bin boyunca halen de belli noktalarda e, devam ediyor ve e, bunun kolay kolay da diyor. düşünüyor. Şimdi gezi e, e, olayları dediğimiz olaylarla karşı karşıya kaldık ve e, burada e, e, demokrasi e, adına e, inanılmaz e, korkunçlıklarla karşı karşıya kaldık ve Türkiye'nin e, son dönemde süren ö, örtük bir polis e, uygulamaları devleti e, gerçekten bir karşılığını bulduk e, ve demokrasinin iç sayımı, e, e, hakların aranmasına dolayı e, kanalların ketildiği bir noktada cerran etti. E, Burada ile karşılaştık? Daha doğrusu. Genel olarak bu çözümle ilgili hususlar Türkiye'de Türkler ve Türkler, e, entelektüeller, aydınlar, akiller ne ederseniz bir barış ayrıdır, demokrasi ayrıdır gibi bir gerabet nokta e, önce geldi. Sonra gezi geldi. E, gezi ayrıdır, çözüm ayrıdır diye bir, bir mesele bağlanıyor. Bu konu da Kürt hareketinde kışanak, sözü, sakık, der yani Kürt siyasetinin gelen isimlerinin Farklı farklı düşünceği için de olduğumda ama başından beri, yani beşinci haftada biz bu mevzuları değiniyoruz. Daha ki de hafta oldu. Türklerin derin sessizliği oldu geziye karşı. Müş e, gibi davrandılar. Ne yaptılar önce? E, işin başında varmış gibi oldular. Bir selam gönderdiler. Ondan sonra sonra dediler ki bu bizim meselemiz değil. Yani biz kendi tergihamıza bakarız. Tamamen Erdoğan gibi. Ve Sultan Aman Tüccarı mantığında bakan bir siyaset e, duruşu Sırı sakıt da bunu söylüyor. Yani diyor ki bu mesele çözümlenme bir engel. Yani başbakanın söylediği söz. Gezi bir analize, bir gayret yok. Zaten yani Kürt ve Türk siyasetçilerden e, hep söylerim. E, nikahlarda sünnet düğünlerinin giriş ve çıkışlarında demeç vermesinler. E, Sırı sakıt da bir sünnet düğünü sonrasında bunları söylüyor. Yani bu mesele e, barış ve demokrasi ilişkisi, Gezi ve Kürt meselesi ilişkisi toplam bir paket verilmeni düşünmüyünce... Böylesine noktaları e, ayrımlara, tavrımlara yol açıyor. Ama bu bizzat bilgisayar. Evet, evet yani. Kürt siyasi kesimi var. Evet, yani bir, biz ondan bağımsız bakıyoruz meselemize. Biz kendi tezgahımıza bakarız. Onun içindeki unsurlara bakarız. Konuşunun tezgahı ilgilendirmez. Ortak bir şey içerisinde e, değiliz e, mesajı veriyor. Ama kış anakta bunu tam tersi bir e, duruş sergiliyor. Evet yani sarı Sakık işte bir iş adamının oğlunun sünnet düğününde şey demiş. Yani bazı kesimler sandıkta yenişemedikleri iktidar partisini acaba farklı alanlarda nasıl devirebiliriz, ne yapabiliriz anlayışı içinde oldular. Askerlere davetiye çıkardılar. Biz AK Parti ile çatışırız, kavga ederiz ama bunun yolu yöntemi sandıkta hesap görülür. Gezi olayında çok masumane talepleri olan kesimi bunun da bunun dışında tutuyorum demiş ama bir e, taraftan da e, bayraklarla ba, bayrakların sopalarıyla linç operasyonu gerçekleştirenlerin art niyetli olduklarını düşünüyoruz özellikle de Mustafa Kemal'in askerleri izleyerek sokakları tetikleyenlerin aslında niyetlerinin böyle olmadığını. Biz de biliyoruz demiş iyi olmadığını yani yani e, sakın görüşleri baş bakın ardından aynı evet aynı minadı yani o şey e, milli iradem itinlerine e, çıkabilir sakit bu e, görüşleriyle aynı şeyleri birliyendiriyorlar şimdi bu e, bence e, gerçekten e, çok güven vermeyen e, anlayış. Böyle e, Gezi'nin e, doğru irdelenmediğini gösterir Kürt hareketinin bu e, sayın lideri tarafından yıllardır siyasetin içinde. Ama bir arka boyu e, yol almadığını gösteriyor demokrasi adına. Artı Türklerle Türkler arasında kurulan empatiyi de e, zedeleyici bir durumdur bu. E, ciddi bir empati bloğu vardır. E, bu empati bloğu gezideki, e, gezi'deki anti Kürt bir durum var mıydı? temelde orada antikötü soran görmedim. E hiç yoktu. Mı? Çoğunu yoktu. yani hep beraber yani hem ben hem de buradaki açık radyonun çeşitli kesim programcıları ve personel arasında yer alan genç arkadaşlar da gittiler muhabirlik de yapıyorlar. Yaptılar ve yapıyorlar. Böyle bir ben şey. O da çok şeffaf bir... Yani en büyük özelliği oydu şeffaf bence. Şeffaflığı şeffaf şeffaf şeffaf olması. İnternet ha? şeffaf da ordu. Her, konuşuluyor de, bayrağı her bayrağı şey konuşuluyor olması. Her şey konuşuluyor. Ateistler nevazigah da yardımcı oldular Antikyatist Müslümanlara. Değil mi? Evet, evet. evet. Yani böylece her şey ortadaydı. Yani bir orada bu bilinçliğin içerisindeki şey, insanların Antikyatist bir tavrı falan. Mustafa Kemal'in askerliği diyen ergenekonucu, ulusalcı gruplar. Tabii ki bu memnuniyetsizlerin birleşkesidir diye başından itibaren söyledik. Ama bir saniye, başbakan bir... ağlıyor sürekli. Evet ağırıyor. şimdi bir saniye, ben de onu ben... bir saniye e, ufak bir alıntı yaparak yetvardan e, Zikyan e, şeyi yapmış. E, bütün başbakanın konuşması salı günkü konuşmasını e, büyük ölçüde aktarmış. Başbakanın önemli gerçekten de parti meclisindeki konuşması. O bölüm şöyle başbakanın konuşmasından. Gösterilere katılanlar en başından beri Mustafa Kemal'in askerleri diyor. Şimdi orada duracaksın. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarına, yiğitlerine, şehitlerine, gazilerine biz bu hakareti ettirmeyiz. Kurtuluş Savaşı'nın askerleri camiye ayakkabıyla girip içki içmiyordu. Bilakis camiye ayakkabıyla girip içki içenleri denize döküyordu gibi son derece aslında bölücü nitelikte, kışkırtıcı nitelikte provokatif konuşma yapmış. Şimdi bunların hepsinin görüntülerini tek tek çıkarıyoruz. Hesabını soracağız. Eğer biz o şehitlerin o gazilerin torunuysak bunun hesabını soracağız demiş. Yani Kurtuluş Savaşı'nın kahraman yiğitleri başörtülüğe el uzatmıyor. Tam tersine başörtüsüne uzanan elleri Kırıyordu Kurtuluş Savaşı'nın askerleri kendi halkına savaş açmıyor, halkı için savaşıyordu diye son derece uç noktada bir şey yapmış yani mukadder, ya milli ve mukadder saçı. konuşmasının içeriğinin e, toplama, e, yani provokatif konuşuyordu başkan ve açıkçası yani başından biri bu kült. E, ee, barışın yerini getirilmesi anlamındaki yaklaşımlarında nasıl kuşkularımız e, varsa e, özellikle e, işte kendisini yani kendisi ülkeli başkanlık süreci içerisinde kıskacına soktu. Bu görüşler içerisinde kıvrandırdı bir anayasa, e, sivil bir anayasa konusunun önüne başkanlığını ortaya koydu ve bunda ittifak arayışında en yakın ittifak olarak da BDP'yi gözüne kestirdi ve Barış Hücün'ün adeta bir parçası olarak ilerledik Çünkü bugüne baktığımızda ne oldu? Ortada 6 aydır mesela Kürtçe eğitim hakkı gibi bir değişiklik geldi mi? Anayasa paketleri bu Kürtlerin temel hak ve özgürlükleri bu kültürel hakları bakımından ne tür er geldi? Sonuçta karşımıza ne geldi? %85'i çıktı, %15'i çıktı PKK'lıların gibi bir polemik var. Bir de bilgisayar olay yaşamıyor. Onun dışında PKK kaynaklarına baktığımızda şu ana kadar 15-20 tane vaktalanan olduğunu söyleniyor. ve Bir bilinmezlik şey içerisinde bir çözüm süreci diye bir öncelan ve Erdoğan arasında sıkışmış, karşı taraf tarafların bir müzakere yaptığını gösteren bir durumun olmadığı, Barış müzakere münzcere gerektirir. Şunlar istenir, bunlar verilir, verilmez. Tekrar konuşulur. Böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Bu desin. benzeri e, olaylarınla karşı karşıya kalınması da kaçınılmaz olarak karşımıza dedi. Çünkü başbakan ne diyor? Bunlara münzcara diyor, münzcere demek doğru değildir. Ben e, şeyle teröriste pazarlık etmem. Ama bir taraftan da e, zannık kuvvetliliklerin PKK'lıların dışarıya çıkmasına e, sessiz bakarım, seyrederim. Ve bunun desteklerindir. Şimdi bir e, Kürtçü eğitim vesaire, Kürtlerin taleplerine ilişkin ana dilde eğitim gibi hususlarda bilgilerleme kaydedildi mi? Yok. Dolayısıyla bu süreç içerisinde Kürtlerin yani Kürt siyasetinin de çok ciddi olarak kafası karışık. Alo? Evet, evet, evet dinliyoruz ciddi bir karışıklık geliyor. Gelgide aldıkları tavıra baktığımızda üç ayrı şey görüyoruz. E, farklı yaklaşım görüntü. İçinde yer almak isteyenler, mış gibi olanlar başbakan gibi düşünenler. Dolayısıyla yani bakın başbakanın argümanlığı ne düşmeyecek? Diğerine Ergenekon yaptı bunu. Ondan sonra e, Türkiye'nin çözüm sürecini raklamak. Kardeşim sen iktidarsın her türlü şey elinde. Hangi istihbarat örgütü burada ne yaptıysa onu çıkar. Ergenekon Ergenekon üzerime gitti ki Ergenekon örgütleri e, Gezi Parkı'nın şeyini. Kon ortaya. çıkar. bunları dillerde Ağlama. Aynı şeye Koreye sözü sakın e, iştirak etmesi tabi e, ibretlik bir duruma işaret ediyor. Dolayısıyla Gezi aslında e, Kürt siyaseti açısından da bir durum söylüyor. Diyor. Sadece Türkiye'de Türkiye'deki otoriter rejimle ona karşı müminiyet sizlerin başkaldırısı değil. Kürt siyasetin açısından da Kürt siyasetinin nereye faydalar olduğunu göstermesi aslında da ölmem teşkil ediyor. Hani barış ayrı, demokrasi ayrı kardeşim. Gezi ayrı Kürt meselesi ayrı. Yok böyle bir şey. Eğer toplam bir demokratikleşmeden uzak bir anlayış içerisinde devam ederseniz o zaman. ...siz de askerleri pozisyonunda bir konuma işaret ediyorsunuz demektir. Ve burada toplam olarak Kürtlerin de kendi içlerinde... ...yani e, biz ne bildiklerini, ne yaptıkları konusunda... E, ...son kongreye bakıyorsunuz, hani dört tane kongre düzenlensin demiş... ...15-16 Haziran'da Diyarbakır'da bir Kürt kongresi oldu malumunuz. Şimdi oraya baktığımızda, yani e, orada e, bir yandan e, özellikten söz ediliyor ne gibi bir şey, ne anlama gelen bir statüden, ileriye bırakılmış bir statüden söz ediliyor. Şimdi bunların netini toparladığımızda gerçekten e, kartların e, siyasi aktörlerin kapalarının karıştığı bir duruma işaret ediyor. Ve gerçi bu anlamda e, Kürt ve Türk siyaseti açısından e, önemli bir e, ölçek olmaya başladı. Çünkü buradan Sırrı Sakit gibi insanların eğer bu düşüncedeyse ne Türk siyaseti, ne toplam Türkiye siyasetini çok büyük bir katkısı olamaz. Bunu analiz etmekten uzak. Aslında bu, bu e, statikocu bir bakışın önküme e, olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan uzaksınız. siz ne e, barış politikasına doğru dürüst bir hizmet edebilirsiniz ne de Kürtlerin gelecekteki yerinin belirlenmesi açısından ıı, önemli bir bunu bulunabilirsiniz. Bazı bir Kürt anlayışına ıı, ıı, eklenemersiniz. Bunun açısına fazla bir şey olamazsınız. Bütün bu süreci demokrasiden, demokratik, geri demokrasiden, geniş demokrasiden söz etmeden ıı, ayırmak, ıı, Gezi'deki bu yaklaşımı da beraber ilgilenirim. Sadece ben kendi tezgahımla ilgilenirim. Şu anda Başbakanın dili ne olursa olsun, başbakanın gezideki tavrı ne olursa olsun bu e, tavır bizi ilgilendirmez deyip kendi dükkanınızın önüyle ilgilenirseniz bu e, hala alametli bir durum işaret etmek. E, Dolayısıyla gerçekten e, yani, Türkiye'de gezi böylesine önemli bir katkıda da bulundu. E, tır, bu arada gerçekten e, AKİ heyetler açısından da e, tarihsiz bir duruma işaret etti. Yani bir yandan siz e, Barış'ın e, yaygın e, dilini geliştirmeye çalışmak üzere sahalardayken Gezi'de de tam ters durumla karşı karşıya kalmak e, hiç hoş olmadı bu açıdan. Yani e, bir bana şunu anlatsın. Desin ki bu beş aylık 6 aylık süreç şudur kardeşim ya. Bak biz e, bunun Barış'ın adımları şöyle yani bunlar gidiyor evet. İngilizce zaten aslında yoda yalmış başka bir ülkeye gitmedi ne de. Şimdi bunun dışında şunlar oldu desin. Türk tarafından söylesinler. Türk siyasi tarafından. Ve e, Türkiye'den, yani sizlerin açısından, iktidar açısından söylesin. Bir de söylesin, bu, bu şöylece. Böyle müzakede mi olur? Böyle bir barış süreci miyiz? Karikatür yani? bir süreci işaret ediyor bence. Yani bu da çok hayvan edemektedir. Hepimiz barış için, olduğumuz politiktikler arasındaki empatimin kurulması bu barış ve demokrasi e, uğruna geçen mücadelelerle geçti söylemlerle geçti ama bunu bu birbirim soparıp girdiği ayrı bir noktaya koyup geceye ayrı bir noktaya koyup ki pratik ona ne, böyle yok görüyor birleştiriyor, birleştiriyor değil mi e, İtikda birleştirmez ne olunda Evet yani baskın oran da son akşam yemeği başlıklı yazısında hem Ağustos hem de Radikal 2'de yayımlanan katılmadığını 26 Haziran son akıllar toplantısını düzenleyen kişi kan artık dursun diye katıldığım ilk akıllar toplantısını düzenleyenle aynı kişi değildi diyor. Ve yani, Evet yani Yani ben dürüstçe başbakan Erdoğan'ın 2003'ten beri Kürt meselesini dile getirdiği Rusuz darbeti zikzaklar bu barış süreci öncesinde ne diyordu? Yani bunlarla tanıma meselesi yoktu. Kürt sorunu yoktur diye dedi. Evet. Önce arasında ne diyordu? Biz mi çıktık. Şimdi burada bunlar güvenilir kılmıyor siyaseten. Yani açıkça söylemek gerekirse ben Erdoğan'a da, Erdoğan da bu konuda güven duymuyorum. Zaten iki kişinin üzerinden yani Erdoğan Hoca olan çözümü olarak bunu topluyor. Yüz yıllık sorun çözülemez. Bu tarafların iradesiyle belli olacak. Yani dedi ne olduğunu anlaştıklarını bilmediğimiz. Ya, aklı başında sağduylu Kırklar da bunu söyledi. Yani ne oldu? Niye anlaşıldı? Nerede anlaşılmadı? Beş ay boyunca da biri bana anlatsın. Evet. Yani beş ay boyunca ne trafik yaşadık Ömer Bey? Biz de Adalet bakan başbakan şeyler gitsin diye. İmralı'ya gidiyor, mektup alınıyor, tutarak tutuyor. Onlar o kulaklar bir tarafından bir tüp, oradan alınıyor. Böyle bir trafik görüyoruz. Ve, Ve çok, bu, çok bu trafiğin içinde şey... çok önemli de bir nokta var. Yani e, Gezi'de e, belli bir rolü olduğu için Sırrı Süreyya Önder'i de İmralı heyetine katılmaktan engellediği belirtiliyor. Baskın Orhan da onu evet. belirtmiş yazısında zaten e, Başbakan'ın. Heyetten attığını söylüyor. Bunlar tabii hiç hayırlı alamet gelişmeler değil. Evet Sırı Süreya Önder de yani... soruyordu Diyarbakır'daki toplantı hakkında. Dünyanın en büyük isyanlarından biri yaşanıyor. Türkiye'de her tarafta yanıyor. Diyarbakır'da kimse buna ses vermeyecek mi diye Ahmet Türk'e soruyordu. Ve Ahmet Türk'te de söyledi, söylemediği şeyleri destekliyoruz açıklamasını yapmak e, zorunda kaldığı için bir düzeltme yaptı daha doğrusu. Yani Sırı Süreya Önder gibi de e, karşımızda bir aktör var. Siyasi bir aktör var aynı evet. zamanda. Yani diğerini ya, bunlar açıklamaları baktığımızda Beş tane farklı yaklaşım gözüküyor ve Türk e, siyasetinin e, demokratlaşması bir görümle en azından gerekeni işaret ediyor ve toplam bir demokrasi mücadelesi olmadan barış sürecine katkı yapmanın e, çok da mümkün olmadığını işaret ediyor. İngiliz ile yani e, önümüzdeki dönemde dice e, ve benzeri olaylar yaşanmasını istiyorsak e, gezi ve dijeyi birlikte ele alıp e, değerlendirmek durumundayız. Bunların birbirinden kopuk olduğunu e, varsayarak hükümetle masaya oturmak evet Erdoğan'ı e, başkan kılabilir ama demokrasi kıt bir ülkede ne Kürt sorunu ne de e, bu barış süreci yaşar. Bu birbirinden bu, bu hadiseler değil. Dolayısıyla hakkiyi e, özellikle Kürt siyasetinin e, ortaya koyması ve sadece ve sadece e, Öcalan üzerinden e, bir barış denemesi, bir çözüm denemesinin yeterli olmadığının e, farkında olmadığı gerekir. Bu bir siyasi süresi sadece 10 e, yıldır yüzyıldır e, kişi yıldır içeride bulunan bir kişinin e, bulunduğu ülkenin sipariş örgütü ve başbakanıyla e, e, temat ederek bir süreci ortaya koyması ve bu süreci herkesin tamam demesi yeterli bir durum işaret etmiyor. Önümüzdeki dönem bu anlamda biz bütün kontrolü ben... de bütün kontrolü de giderek e, yitirmekte olduğu izlenimi de yaygın. En azından benim e, olaylara bakışımdan e, bu böyle bir sonuç çıkartıyorum ben. Hükümet e, için mi söylüyorsunuz? Hayır, bunu başbakan için özellikle söylüyorum. Erdoğan için yani e, şey değil demokrasi meselesi olduğu biraz önce altını çizdiniz. Ee, hem gezi e, bütünüyle bir demokrasi ayaklanmasıdır, bir demokrasi direnişidir. Hem de barış süreci de ancak demokratik bir e, demokrasiyle çözülebilecek bir şeydir. Dolayısıyla ikisi arasındaki bir, bir... Barış ayar... demokrasi bir sözü bizim geleneğinden gelen kuşağız. Yani bu böyledir. Ee, bunu birbirinden kopartırsan sen orada bir... Her yani gün de statikonun satını statikonu belirlemiyorsun ama şu anda Kürt siyaseti 15-20 yıl için bir şey söylemiyor. Bugün içinde ne söylediğini anlamakta zorlanıyoruz. Sadece dediğim bir trafik memurluğu yapan bir hareket var. Birisi onları tamim gönderiyor. Şunu şöyle yapın böyle. yapın. yüz gibi bir daha Ondan sonra başkan bunu sistemisi iyi deniyor. İşte bu, bu bunun çevresinde zaman bir de var. Ne istendi, ne oldu, niye ile bilmiyor. Ne 6 ay boyunca durum bu. Birzon nispetler konuşuyor. E, Yer ile girdi çıktı şu falan. Bunun ötesinde işte bir takım toplantılar oluyor. Kafalar karışık. Yani dolayısıyla bu işin kalıcı bir, e, noktaya ulaşması isteniyorsa, kanın tamamen durması isteniyorsa, eğer yerel süreçlerin e, daha tanımlarının yapılması da bu e, toplam demokrasi e, genişlemesiyle gerçekleşecek bir olaydır. Gece de bence buna işaret ediyor zaten. Evet, eğer bunları mi? birbirinden koparırsanız e, bu olmaz. Sadece sakın e, yani zaman tünelinde kalmış bir Türk siyasetçi olarak da ben yani de genç, e, daha işlek siyasetçileri e, Türk siyasetine bırakma zamanı geldi. Yani Türk siyasetinde bir yorgunluk eskime e, yeni e, duruş var. E, yani Türk siyasetine de bir gezi lazım bir taraftan. Yani evet. bir gerekiyor. Belki yüzden, gelebilir. E... Evet, Kürt, siya Kürt siyasetine de bir gezi lazım. İyi bir, <gülüyor> iyi bir saptıma yani süreyi, bir, süreyi bitiriyoruz parlamenterlik büyük birbirini içeride geçirdiler. Yani e, yani siyaset üretme tekniklerinde zaten çok zavallı hallerini gördük. Yani Öcevan direktikleriyle Kürt siyasetinin e, barışa, geniş e, haklara, özgürlülüklere, taleplere ulaşamayacağını da görmeleri gerekir. E, bu anlamda bence 25 yıldır bundan bu Kürt siyasi e, kavgolarının da e, yenileşmesi e, ve kişilik bulma lazımimmet evet, evet. çok teşekkürler Ali Bey görüşmek hoşça kal görüşmek üzere güzel. Ali Bilge ile ekonomi politik açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için